En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel yalan söylendi ama en acı gerçekte. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımızmış. Yaşadık ve gördük işte. Artık yaşanacak gün mü kaldı? Bundan böyle yolculuk gecenin ucunadır. Şeytan, Melek ve Komünist Nedim Gürsel'den